Bölüm 327 Kötü Söz ve Fena lakırdının Yasak Oluşu Hadis 1736 İbni Mesud'dan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir mü'min, bir mü'min kimseyi kötülemez, lanetlemez, kötü söz söyleyip, çirkin davranışlar ortaya koymaz. Hadis 1737 Enes'ten, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir işte aşırılık ve çirkinlik bulunması, onu lekeler. Haya ve utanma da, nerede bulunursa, o işi zarif gösterir ve süsler.